843. Konu: Saad bin Übäden'in mahremlerini çok kıskanması. Bir keresinde Saad bin Übäde, bir kişiyi hanımmın yanında görecek olsam hiç aman vermek sizin derhal öldürürdüm demişti. Bu söz Hz. Peygamber'in kulağına gittiğinde o şöyle buyurdular: Siz Saad'ın kıskançlığına mı şaşıyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki ben Saad'dan daha kıskanç olduğum gibi bu konuda Allah Teala da benden daha ileridedir. İşte bundan dolayıdır ki Allah Teala gizli ya da açık bütün kötülükleri ve fuhşiyatı haram kılmıştır. İnsanoğlunu Allah'tan daha fazla seven hiç kimse yoktur. Bu sebepledir ki o, insanlar için korkutucu ve müjdeleyici peygamberler göndermiştir. İyilik etmeyi de Allah'tan daha fazla seven kimse yoktur. Bunun için de okullarına cenneti vadetmiştir, Saad bin Übade Hazreti Peygamber'e, hanımımın yanında bir kişiyi görecek olursam dört şahit getirinceye kadar ona dokunmayacağım öyle mi, diye sordu. O da, evet, aynen öyledir, dediler. Sa'd hayır, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki böyle bir durumda onu görür görmez kılıcımla öldürürüm, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber orada bulunanlara, efendinizin söylediklerine kulak veriniz, o çok kıskanç birisidir, bense ondan daha kıskancım, bu gibi konularda Allah'ın kıskançlığı benimkinden de fazladır, buyurdular.